Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd Bugün 3 Şubat 2010 Çarşamba El-Kavâidul-Muthlâ Fî Sifâtillâhi ve Esmâihil Husnâ El-Kavâidul-Muthlâ şerh Derslerimizin 4. Dersi Tevfik Allah Subhanehu ve Teala'dan Bugün işleyeceğimiz 3. Kayda kitaptan Ders olarak 4. Dersimiz Kitaptaki 3. Kaydedeyiz Tabi biz aslında İçerimiz İlk dersten itibaren söylememiz gereken bir şeyi unuttuk. Müellif'in kitabında izlediği yol şu. Kaydeleri zikrediyor ya. Bir isimler var, bir de ne var? Sıfatlar var. İsimler hakkında yedi kayde verecek. Onu söylemeyi unutmuştuk. İsimler hakkında yedi kayde verecek. Ve sıfatlar hakkında da ne yapacak? Yine yedi kayda verecek. Toplam kaç? On dört. Bir de isim ve sıfatları naslar ışığında nasıl anlamalıyız? Yani e, yani naslara, isim sıfat naslarına nasıl bakmamız gerekir? 4 kayde de ondan verecek. O zaman toplam kaç? 7, 7 daha, 14, 4 daha 18. 18 kayda vermiş olacak müellif. Şimdi bugünkü dersimizde dedi ki 3. kayda ama neyin 3. kaydesi? İsimlerin isim kaydelerinin isimlerle alakalı kaydelerin 3. kaydesi. İlk kaydemiz bizim neydi? Allah subhanehu ve teala'nın yani Allah azze ve celle'nin isimlerinin hepsi Güzeldir. Birinci kaydemiz bu isimle alakalı. Onu işlemiştik. Sonra en son geçenki dersimizde Esmaullah-ı Teala lâ, e Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfatlardır. Bu ikinci kaydemizdi. İsimlerle alakalı. Bugün isimlerle alakalı üçüncü kaydemiz. Bunu işleyeceğiz inşallah. Ancak ders tabi kısa sürecek bugün. Yani konuya binaen konu kısa. Önümüzdeki ders gerçi çok önemli ve uzun olacak biraz. Ama bugünkü dersimiz ki bu üçüncü kaide isimlerde kısa olacak inşallah. Kısaca anlayıp anlatıp bitirelim inşallah. Evet. İbn-i Usseymin Rahimullah diyor ki El-Kaidetu Thalitha Üçüncü kaide Yani isimlerden üçüncü kaide. Esmaullah-i Teala İndellet ala vasfin muteaddin tedammenet selasete umurin Allah Subhanehu ve Teala'nın eğer şayet Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteaddi bir vasfa delalet ediyorsa üç şey içerir. Anlatacağım bunu. Bir, sonra da diyor ki ileriki bir sonraki sayfada bu kaydayı iki bölüme bölüyor tabi. Birinci bölümü şu اِنْ دَلَّتْ عَلَى vasfin مُتَعَدِّنْ تَدَمَّنَةْ سَلَاسَةَ اُمُورٍ Eğer Allah subhanehu ve teala'nın isimleri müteaddi isimlerse üç şeye delalet eder. وإن yani دل bu isimler müteddi bir sıfat içeriyorsa 3 delalet eder. وإن دل على وصف غير müteddi, على mutaaddin tadam emrein. bu isim müteddi olmayan bir sıfatı içeriyorsa iki şey delalet eder. Tamam? O zaman bugün kailemiz bu. Sadece bize kalın İbnü'l-Seyyib'in bunu nasıl açmış? Biz de nasıl şerh edeceğiz? Tamam? Bugünkü konumuz bu. Şimdi bunu anlatalım. Müteaddi ve lazım. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki Allah subhanehu ve teala'nın bazı isimleri var. Bu şahli kısmını anlatıyorum. Birazdan kendini açacak zaten. Eğer Allah subhanehu ve teala'nın kendisinin, kendisinin isimleri var. Değil mi? Kendisini isimlerle isimlendirmiş. Bu isimlerin bazıları, her isim sıfata delalet etmez mi? Eder. Bu isimlerin altındaki sıfatlar eğer müteaddi sıfatsa nedir müteaddi anlatacağım. Üç şey, üç şeyi içerir. Üç şeye delalet eder. Eğer bu isimlerin delalet ettiği sıfat tamam. Eğer müteaddi değilse bunun ismi de nedir? İbn-i bunu isimlendirmiyor ama biz onu anlatıyoruz. Nedir? Lazım. Lazım. Çok güzel. Müteaddi değilse neymiş? Lazım. Lazım. Lazımsa iki şeye delalet eder. Tamam. Güzel. Şimdi nedir müteaddi, nedir lazım? Şimdi biz yani dil olarak sarf, sahnehiv ilmiyle baktığımız zaman müteddi nedir? <hüve> e, e, Huvel fi'l lezi yeteadda, yani çeşitli tarifleri var tabi. E, Huvel <hüve> fi'l lezi yeteadda el fa'ile ve yasiru ilel Bu fa'ili aşıp mef'ule ne yapar? Ulaşır. Tamam lazım ise açacağım tabi bunları lazım ise huvel fi'lu lezi yelzemul fa'ile bu e, failde yapan kişide kalan kalıp ve la yasilu ilel mef'ulü bih mef'uleh mef'ulü bihe ne yapmayan ulaşmayandır ancak bir vasıtayla olması hariç yani ile olursa ne ulaşabilir. Şimdi bunun daha böyle basit sadeleştirilmiş Türkçe haliyle Bu ne demek? Bu anlattıklarımız. Şimdi bu ilmi ibarelerle anlattığımız şeyler. Şimdi müteaddi ve lazım ne demek? Şimdi bir fiil söyleyeyim. Bir cümle kurayım. Diyorum ki Yılmaz adamı öldürdü. Ne? Yılmaz adamı öldürdü. Şimdi burada fiil hangisi? Öldürme fiili. Doğru mu? Bu fiili yapan kim? Yılmaz. Yılmaz burada ne oluyor? Fail. Öldürülen kim? Mefulbi. Adam. Değil mi? O adam ne oluyor? Meful bir. Tamam? Hemen bunu gösterelim. Yılmaz. Baya bir isim verelim. Yılmaz akrebi öldürdü. Doğru mu? Şimdi burada fiil hangisi? Öldürme fiili. Bu fiil. Öldüren bu fiili işleyen kim? Yılmaz. O zaman Yılmaz fail. Yani fiili gerçekleştiren. Tamam fail. Fail ne demek? Fiili gerçekleştiren. Yani öldürme fiilini gerçekleştiren. Fail. Tamam. Akrep ney burada? Meful. Meful. Mef'ul. Mef'ul ne demek? Fa'ilin, bak şimdi mef'ul ne demek? Fa'ilin fiilinden etkilenen. Alan bir tabirle tanımlar. Tabi fa'ilin fiilinden etkilenen. Bu fa'ilin bir fiili var. Ney? Öldürme. Bu öldürmeden kim etkilenmiş? Akrep. İşte bu etkilenen ne oluyor? He? Mef'ul. Mef tamam. Şimdi, burada Yılmaz Fa'il doğru mu? Öldürme mef'ul. Değil mi? Bu şey öldürme fiil. Bu fiilin mefule geçme olayına ne diyoruz? Müteaddi. müteaddi diyoruz. Bizim konumuzla alakalı. Normalde tamam mefule de bizim konumuzla alakalı. Ne? Ne diyoruz buna? Müteaddi. müteaddi. Yani ne? Failin fiilinin mefule geçme olayına ne denir? Müteaddi. Failin fiilinin mefule geçme olayı müteaddi. Bu müteaddi kısmı. Tamam. İbn-i bunu anlatıyor. Bir deney var. Lazım kısmı var. Lazım. Lazım deney mesela diyoruz ki Ca'e Ahmet, mesela Ahmet geldi. Ahmet diyelim geldi. Tamam. Şimdi bu burada bir fiil var mı? Var. Hangisi? Gelmek. Değil. Doğru mu? Bu fiili gerçekleştiren ne denir? Fail. Fail. Burayı anladık. Bu fiili gerçekleştiren kim? Ahmet. Fail. Şimdi bu Ahmet'in gelme fiili herhangi bir şahsın, herhangi bir şeyin, herhangi bir kişinin üzerinde bir etkisi var mı? Yok. Zaten cümle bitti burada. Bak noktayı koyduk. Değil mi? İşte bu olaya yani failin, fiilinin kendisinde kalıp herhangi bir şeye geçmemesi olayına da ne denir? <gülüyor> Lazım denir. Tamam. Şimdi birazdan göreceğiz. Allah Subhanahu ve teala'nın bazı isimleri var. Bu isimlerin altında bir sıfatlar var. Bazen görüyoruz ki bu sıfatlar kime geçmiş? Birilerine geçmiş. Yani bu sıfatların eseri birilerine geçmiş. İşte İbn-i Hüseyin diyor ki eğer isimleri Böyle isimlerse, birilerine eseri geçen isimlerse üç şeye delalet eder. Nedir bu şey onu da anlatacağız. Eğer geçmiyorsa, Allah Azze ve Celle'de kalıyorsa, tabir sahihse, geçmiyorsa neye delalet eder? İki şeye delalet eder. O zaman bunun ilmi bir tabirle Useymin'in anlattığı, eğer Allah'ın isimleri ise tamam, üç şeye delalet eder, lazımsa iki şeye delalet eder. Bunu anlatalım şimdi. diyor ki İbnü Seyyid Rahimullah Esmaullahü Teala Allah Subhanahu wa Teala'nın isimleri. İn dellet ala vasfin mutaaddin, ayar mutaaddi bir vasıfa delalet ediyorsa, tadammana selesete umurin. üç şey ifade eder. Ahaduhâ. Subutu zalika'l ism li'llahi azza ve celle. Bu ismin, o ismin Allah Subhanahu wa Teala hakkında ne olması? sabit olması. Hemen örnek verelim. Mesela bağışlanma. Bağışlama sıfatı. Gafur dediğimiz bağışlama. Bu nedir? Bağışlama bir sıfattır değil mi? Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarından. Hangi isim bu? İsmi ne? Gafur. Gafur. Şimdi bak. Bu gafur Allah'ın ismi mi? İsmi. Mağfiret sıfatı var değil mi? Yani bağışlama. Şimdi bu Allah Subhanahu ve Taala'nın ismi, bu isminin altındaki sıfat ne? Mağfiret sıfatı. Bunu yazalım. Mağfiret, bağışlama. Tamam. Diyor ki İbni Hüseyin'in, Bu gafur, eğer is, gafur isminin altındaki sıfat, eğer müteaddi ise üç şeye delalet de eder. Müteaddi mi değil mi? Müteaddi. Bunu nasıl anlayacağız? Birazdan anlayacağız. Nasıl öğrenilir? Anlayacağız. Müteaddi bu. Müteaddi ise üç şeye delalet de eder. Bir, hangisine? Öncelikle bu ismin Allah hakkında ne olduğu? Sabit olduğu. Bir, gafur için Allah hakkında sabittir. Tamam. Birincisi. İkincisi, ثُبُوتُ الصِفَةِ اللَّتِي Lillahi لِلّٰهِ عَزَّوَجَلِ Yani o isim içerdiği sıfatın Allah Azze ve Celle, yani o ismin içerdiği sıfatın Allah Azze ve Celle hakkında sabit olması. Tamam. Bu ismin içerdiği sıfat hangisi? Bağışlama, Bağışlama sıfatı. Bu sıfatın da ne olması? Allah hakkında sabit olması. Hani bize her, örnek veriyor, her isim bir sıfata delalet eder gibi. Mesela diyelim ki bir adamın ismi Muhammed. Övlen demek, değil mi? Şimdi bu isim o adam için sabit mi? Sabit. Peki övülme sıfatı sabit mi? Olabilir, de, olmayabilir de. Belki herkes adama küfür ediyordur, değil mi? Hiç övülmüyordur belki. Ama Allah azze ve celle böyle değil. Öncelikle Gaffur. Bu isim mütaaddi ise ki mütaaddi nasıl mütaaddin nasıl mütaaddi olduğunu anlayacağız birazdan. Mütaaddi Öncelikle ne yaparız? Üç şey delalet eder bu gafur ismi. Bir, bu ismin Allah hakkında sabit olması. Allah hakkında sabittir. Yani isim Allah hakkında sabittir. Bu ismin delalet ettiği sıfat hangisi? Bağışlama. Tamam diyor Hemen ispatlıyoruz. Bağışlama sıfatı da Allah hakkında nedir? Sabittir. Ona da ne diyoruz? İsmin içerdiği sıfatın sabit olması. Yani Allah hakkında sabit olması. Ki buna delalet eder. Tamam. Üçüncüsü, ثالثü, ثubutu hukmihâ ve muktedâhâ. Hükmünün ve gereğinin ne olması? Sabit olması. Hükmünün ve gereğinin ne olması? Sabit olması. Yani Allah bak şimdi. Allah gafurdur. İsmi var. Bu ismi ne yaptık? Bir olarak ispatladık. Doğru mu? Bu gafurun altında hangi sıfat var? Mağfiret. Bu mağfireti de ispatladık iki olarak doğru mu? Bir de ne yapar? Bunun gereği ne? Madem ki Allah bağışlama ismi var ve bağışlama sıfatı var o zaman birilerini ne yapacaktır? Ha, o zaman bağışlama isminin altında bulunan bağışlama sıfatının eserinin birilerinin üzerinde gerçekleşmesi. Yani bir tane diyelim ki B isminde bir insan kötü bir fiil işliyor, hırsızlık yapıyor. Sonra tövbe ediyor. Allah da ne yapıyor onu? Bağışlıyor. Tamam? O zaman bu ismin gereğinin Allah'ta ne yapması bulunması üç şeye delalet edermiş o zaman mütaaddi ise. Biz nereden bileceğiz şimdi? Mesela herhangi bir isim gafur mu? Herhangi bir isim mütaaddi midir, değil midir? Nereden bileceğiz müteaddisi midir, değil midir? Ha, bakıyoruz bu bu fiil Yani Allah'ın isminin altındaki bu sıfat birilerine, bu sıfatın eseri birilerine gidiyor mu? Gafura baktığımızda gidiyor. O zaman hemen anlıyoruz ki bu müteaddidir. Neden? Çünkü Allah'ın gafur ismi var. Gafur ismi altı, altında gafur sıfatı var. Ve bu sıfat birilerine eser, tesir ediyor mu? Ediyor. Birileri var, günah işliyor ve Allah bağışlıyor. Hemen müteaddiye başka bir örnek daha verelim. Mesela Semih. Semih. Allah subhanahu ve Taala'nın isimlerinden bir isim. Peki altında sıfat var mı? Var. Şimdi Semi Allah'ın ismi. İlk olarak ne yapacaktık? İspat edeceğiz Allah'a. Diyeceğiz ki evet Allah'ın duyan diye bir ismi var. Hemen ne yapacağız? Bu ismin altındaki sıfat ne? Semi sıfatı duyma. Hemen duymayı da ne yapacağız? İspat edeceğiz. Sonra Allah'ın duyma isminin altında bulunan duyma sıfatının birileri üzerinde tesiri. Yani ney? Birleri var, konuşuyor, sesleri var. Allah ne yapıyor bunları? Duyuyor. Tamam. Ve bu duyması bazen yardım ifade eden duyma. Hani Allah diyor ki ben sizi duyarım. Yani ne? Size yardım ederim manasında. Tamam. O gelecek o birazdan. O zaman üç şey. İsim, delalet ettiği sıfat ve bu sıfatın tesir etmesi. Bu sıfatın tesir etmesi çeşitli şekillerde olabilir. Mesela Musa ile Harun'a birazdan gelecek. Allah subhanehu ve teala ne diyor? Firavun'a gidin. Onlar biz korkuyoruz diyorlar değil mi zulmetmesinden? Allah ne diyor? Korkmayın ben siz işitirim ve ne yaparım? Ben sizinle beraberim. İşitirim ve Heh? görürüm. Değil mi? İşitirim ve görürüm. E şimdi bu işitmesi ve görmesi yardım etmesi demek değil mi aynı anda? Gereği yani gerek olarak. Gerek olarak yardım etmesi değil mi? Yardım etmesi. Yardım etmesi olmasaydı ney? E, müşrikleri de görüyor zaten ne bir faydası var ki, değil mi? Yani ben sizle beraberim gidin Firavuna, e ben sizi görüyorum. E Allahım sen e, e, firavunu da görüyorsun, kafirleri de görüyorsun yani ne farkımız var ki? Yani görmem ney burada gereği? Ha, gereği ne? Yani eseri, tamam? Bu eseri çeşitli şekillerde olabilir. İşte o yüzden bu üç şeyi anlayacağız biz, tamam mı? Gereğinden maksat. Illa sadece görmenin kendisi olarak da değil. Mesela sen diyorsun ki. Ahi diyorsun bak bu günahları yapma Allah Türkçe mantıkla bak Ahi bak böyle günah işleme Allah şu an görüyor seni Yani ne? Azap edebilir görmenin gereği Anladık? Bunu. Yani bu gereği de ispatlarız Ama lazım da Böyle bir şey yok Şimdi bak sana bir soru Allah subhanehu ve teala'nın herhangi bir ismi Var mı aklında? Müteaddi olmayıp da lazım olan ne olabilir mesela? Hiç bulamıyorsun değil mi? İşte bu müşkilat bir mevzu. Birazdan gelecek o. Şimdi bunu aklında tut. Bir. Allah her şeyi zaten yaptığı için sadece etki olmaması mümkün değil gibi geliyor. Etki olmaması mümkün değil gibi geliyor. Bu güzel bir şey ama tam sahih değil. Gelecek birazdan inşallah. Şimdi Esmaullah-i Teala Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri indellet ala vasfin mutaaddin mütaaddî bir vasfa geçişli diyelim buna tamam birisine geçecek geçişli bir vasfa delalet ederse tadammenet selasetu umurin üç şey kapsar ahaduha birincisi subutu zalika'l ismi lillahi azze ve cel. bu ismin ne yapması Allah hakkında öncelikle sabit olması ve subutu sıfatil lati tadammen tadammenaha lillahi azze bu ismin içerdiği sıfatın ne yapması Allah azze ve celle hakkında sabit olması. Üçüncüsü subutu hukmiha ve muhtadaha. Hükmünün ve gereğinin ne yapam ne yapması sabit olması. Ve lehaza diyor ki İbnü Semen, ve işte bundan dolayı istedelle ehlül ilmi. Bazı ilim ehli istidlal etmiştir. Ala sukutil haddi an qatta'i't tariqi Bundan dolayı şimdi tövbe edenlerin, pardon, e, yol kesicilerin Dinde belirlenmiş bazı cezaları var değil mi? Şeriatta belirlenmiş ne? Bazı cezaları var. Diyor ki İbn-i bazı alimler şu ayetten dolayı ki birazdan o ayet gelecek istilal etmişler o da ne? Eğer bu kişi yakalanmadan önce veya e, ceza uygulanmadan önce tövbe ederse bağışlanır. Ayetle istidlal etmişler. Bakalım o ayet nasıl bir ayet? Tamam, nedir o? Şimdi konumuzla alakasını onda daha iyi anlayacağız. Şimdi öncelikle Allah ne diyor Kuranda, Maide Suresinde diyor ki Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Cezası buymuş. Doğru mu? Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır, rezilliğidir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Sonra Allah Sübhanehu ve Teala de devamen buluyor ki ayette اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا min قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Ancak siz kendilerine karşı kadir olup ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesna. Tamam. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok ne? esirgeyicidir. Şimdi ayetin sonunda ne dedi? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Alimler diyor ki işte ayetin sonunda çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Lafsı olduğu için biz bu lafızdan istidlal ediyoruz ki bu adam yakalanmadan önce tövbe ederse veya ceza uygulanmadan önce tövbe ederse affolunur. Neden? Çünkü bağışlamayla merhamet etmenin gereği nedir? O rahmetin ve bağışlanmanın o adama ne? Tesir etmesidir. O adam bağışlanır ve tesir eder. Ve o yüzden cezadan ne yapılır? Muaf olur. Burayı anladık. İşte bak alimler ne yapmışlar? İsim ve sıfatların gereğini ne yapmışlar? İspatlamışlar. O yüzden biz ne dedik? İsmi ispat edersin. Sonra sıfatı, sonra sıfatın gereğini. Bu gereği çeşitli şekillerde olabilir. Bazen yardım ifade etmesi. Bazen tövbenin bağışlanması. Tamam Burayı anladık. Şimdi İbn-i ne diyor? Li enne muqtada hadiynil ismeyn, çünkü bu iki ismin gereği, yani bu ayette ne geçti iki isim. Allah Gafurdur, Rahimdir. Diyor ki li enne muqtada hadiynil ismeyn, çünkü bu iki ismin gereği. en Allahu ta Allahu taala, qad gafara lhum Allah Subhanahu wa Taala'nın onların günahlarını bağışlanması demektir bu. Tamam mı? ve rahimə ve onlara merhamet etmesidir bizqatil haddi anhum. Had cezasını onlardan ne? Onlardan düşürerek. Tamam mı? Çünkü diyor ki bu ismin, yani bu iki ismin gereği neydi o? Gafur ve Rahim. Bunlar neyi gerektirir? Madem ki Allah ancak siz onları yakalamadan önce, hariç, lafzını kullandıktan sonra Allah gafurdur, rahimdir dedi. Madem ki Allah gafurdur, rahimdir dedi. O zaman bu ne olması gerekir? O adamın isimde mağfiret, bağışlanma ve rahmet edilmenin eseri olması gerekir. Ve bunların eseri doğa adamın ne cezaya çarptırılmaması tövbe ettiği için. Çünkü Allah gafur ve rahim diyor. Doğru mu? Gafur ve rahim diyor. Biz mesela İslam'da bazı cezalar biliyoruz. Tövbe ettiği halde tövbe ettiği halde ne? Tövbe ettiği halde sen yine onu o haddi uygularsın, öldürürsün tövbe ettiği halde. Değil mi? Mesela zina eden bir insanı düşün. Doğru değil mi? Zina eden bir insan. Adam tövbe etse ne yaparsın? Haddi uygularsın. Zina etmekten tövbe etse haddi uygularsın. Ama bu ayette uygul, diyorlar ki uygulamazsın. Bazı ahlınlar bunu istediler. Neden? Çünkü ayetin sonunda Gafur ve Rahimdir diyor. O fiili, o fiil siyakında. Tamam? Şimdi li Enna Mukta da Hadeen ismin. Çünkü bu iki ismin gereği En Yakûn Allah. En yekunallâhe ta'ala kad gafara lehum. Allah subhanehu ve taala onları bağışlamasıdır. Bağışlamış olmasıdır. Ney? Nelerini? Zunubeh'in günahlarını bağışlamış olmasıdır. Neden günahlarını bağışlamış olmasıdır? Çünkü ayetin sonundaki iki isimden bir tanesi ney? Gafur. Sonra diyor ki, rahimehum Ve onlara merhamet etmesidir. Neden? Bir iskatil haddi düşürmekle. Yani o cezayı ondan kaldırmakla. Neden? Çünkü rahimehum. Merhamet, etmiş, merhamet edendir diyor Allah ayetin sonunda ona bağlantılı olarak. Şimdi Allah genel olarak zaten merhamet eden, rahmet eden yok mu? değil mi? Merhamet etti, rahmet etti diye her azabı bağışlayacak mıyız? Yani hiçbir had uygulamayacak mıyız? Değil. Bu ayetin siyakında gelmiştir. Siyak öyle bir gelmiştir ki Arap diline muhteli olanlar, siyak, sibak ilminde mütemekkin olanlar herkes bunu anlar. Çünkü diyor ki İlla, illa lezine tabu ancak tövbe edenler min kablu entakdiru teqdiru aleyhim. Tövbe edenler hariç. Ama bu hariçliği ne? Alemu, bilin ki, Çünkü bilin ki اَنَّ Gafurur Rahim, Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Tamam. Mesela şimdi örnek veriyor buna. isimlerden bir tanesini örnek veriyor. Yani ney? Mütaddi olan bir isim. Mütaddi. O ismi ispatlamak, o sıfatı ispatlamak ve o ismin sıfatının mef'ule birilerine ne yapması tesiri. Örnek veriyor. Diyor ki, مِثَالُ zarik Bunun misali السَّمِع سَمِع Ney? Duyan. Yok yeta bu bu ne yapar? İçerir. i̇sbatüs Semi O semiu ders. i̇sbatüs o burada semiu demiyor bu hikaye bağlamında. i̇sbatüs o es o ismi ne yapar ayetteki es o ismini ne yapar? İsbatlar. İsmen lillahi teala. Allah subhanahu wa taala isim olarak ne yaparız? Semi ismini duyduğumuz ayette isbatlarız. Ve isbatü's-semii lehu. Ve semi sıfatını da ona yaparız? Sıfat olarak veririz. Çünkü neden? Semi'nin altında hangi sıfat var? Semi. Onu da veririz. Ve isbate hükmî zâlik Ve bu duymanın hükmünü de ispatlarız. Peki duymanın hükmü ne Ve muktedâhı. Duymanın hükmünü ve gereğini ne yaparız? İspatlarız. Ve peki bu duymanın hükmü ve gereği nedir? Ve şudur. Ennehu yesme'u sırra o fısıldaşmayı, sırrı, gizliliği, fısıldaşmayı hepsini ne, ne yapar? Bilir. Şey duyar. Tamam mı? Hükmü. Kema kâle Allah Subhanahu ve ne yaptığı gibi? Buyurduğu gibi. Allah Subhanahu ve teâlâ ne buyuruyor? İbn-i ayetin bir kısmından almış. Biz biraz gerisinden alıyoruz. Kad semi allâhu kavlelleti tucadiluke fî zavcihe ve teşteki ilâllâhu vallâhu yesme'û tehâvûrekûma innallâhe semi on basîr. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah ne yapmıştır? İşitmiştir. Yani ne demek Allah işitmiştir? Zaten herkesi işitmiyor mu Allah? Ama on, onun özellikle ondan bahsetmesine, hükmünün gereğinin ona, onda tesiri var. Ne? İşitmiştir. Allah sizin konuşmalarınızı da zaten işliyordu. Çünkü Allah işitendir ve ne yapandır? Görendir. Bu ayet neye benzer? Şuna benzer bak. Allah Sübhanahu ve Taala ne buyuruyor? diyor ki ilhebe şimdi Musa ve kardeşi için. Tamam? Harun için. Sesleniyor. Diyor ki Allah Subhanahu wa ta taala. ila ta Siz Firavuna gidin. O tagut olmuştur. Aşırıya gitmiştir, haddi aşmıştır, taşkınlık etmiştir. Tamam? Faqulu lahu kavlan laylan laallehum yetezekkeru Ona ne yapın? Yumuşak söz söyleyin ki umulur ki bu Firavun aklını başına alır ve korkar. Tamam. Kâla ne diyor Hz. Musa ve e, Harun? Kala diyorlar ki Rabbena Rabbimiz. ne nakhâfu bis korkuyoruz. En yefrutu aleyna bize karşı e, yani kötü davranmasından. Tamam? Kötü davranmasından korkuyoruz. Ev en yatga veya azgınlık yapmasından ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne diyor bunun üzerine? Kale, Allah Subhanahu wa Taala diyor ki la tehafa korkmayın. Inni ma akuma, Ben sizinle ikinizle ne beraberim. Esmeu ve era. Şimdi ne alaka? Yani Allah neden korkmayın diyor ki ben sizi görürüm. Yani Allah'ın görmesiyle duyması korkmamamız için ne gibi bir sebep olabilir ki? Değil mi? Korkmamamız ve e, yani Allah'ın görmesi ve duyması korkmamamız için veya Firavun'la şey Musa ile Harun'un korkmaması için ne gibi bir e, sebep ki Allah'ın görmesi yani ne gibi bir tesiri var veya ne gibi bir önemi var ki zaten Allah subhanehu ve teala Firavun'u da görüyor Firavun da der ki bak Musa bana geldiniz ama Allah beni görüyor beni de görüyor ha. bak sizi gördüğü gibi beni de görüyor yani Allah size dedi siz Firavun'a gidin tamam Allah size dedi siz Firavun'a gidin çünkü ben sizi görüyorum biliyorum Vallahi Allah'ın sizin görmesi ve duyması hiçbir şey ifade etmez. Ne olacak ki? Çünkü beni de görüyor zaten. Aynı şeyde eşitiz. Bir fark var mı? Kim bunu diyebilir? Hangi akıl ayırı? Bin dört senedir kimse bunu söylemez. Çünkü neden? Orada görmesi ve e, işitmesinin bir hükmü var ve gereği var. Nedir o? Nasır ve teyit derler. Teyit etmesi ve yardım etmesi. O yüzden biz diyoruz ki Allah'ın ben sizi görürüm ve duyarımdan, iki, duyarımdan neyi anlarız? Hem Allah'ın görmesini hem duymasını hem de O duyma ve görmeyinin, görmenin ne gereği? Eğer bu kafirler için olsa azabının gereği de olur. Oradaki görmek ve duymaktan kasıt ne olur? Cezalandırma, azaplandırma olur. Hani biz Türkçe'de kullanıyoruz ya, oğlum bak yapma, Allah senin yaptıklarını görüyor diyoruz. Yani ne? Cezalandırır, gereği var onun. Mesela biz ne diyoruz rüküden sonra? Semi Allahu limen hamide. Allah kendisine ham dedeni ne yaptı? Duydu. Yani Allah subhanehu ve teala hamdedeni duymasında ne var ki? Ne gibi yani o hamdeden kişiye ne gibi özelliği var? Çünkü küfrünü de duyuyor zaten Allah. Değil mi? Yani ne? Orada semiadan duydudan kast ne? İşitti ve icabet etti demektir. Allah kendisine hamdedeni ne yaptı? İcabet etti. Kabul etti. Tamam. Bu demektir. O yüzden görmenin ve duymanın ne? Hakikatini ispatlamayla beraber neyi var? Bunun gereği var. Mesela ne gibi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne dedi? Şey, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an kıssa ediyor bunu. Ebu Bekir'e ne dedi? La تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Üzülme, Allah bizle beraberdir. E Allah zaten oradaki kafirlerle de beraber değil mi? Allah ilmiyle ne? Herkesle beraber. Değil mi? İlmiyle ne? Herkesle beraber. E şimdi e, yani ne olacak ki? Yani Allah e, yardım etmedikten sonra Ebu Bekir'le ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le Ebu Bekir'le olsa ne gibi bir önemi var ki yardım etmedikten sonra? Zaten onları kovalayan, onların peşine düşen müşrik kafirlerle de beraber. Ama işte ne diyoruz? Orada beraberliğin neyi var? Gereği var. Tamam. O yüzden müteaddiden kastımızı anladık şimdi. Şimdi ile müteaddi, lazım arasındaki farka geçip sonra buradan son cümleleri tamamlayıp Yunusiyen bitirelim. Zaten 5-10 dakika bir şey kaldı. Şimdi ile lazım arasındaki fark ne? Müteaddinin mef'ule neyi var? ihtiyacı var. Mesela yaratma, diriltme, verme ve öldürme gibi. Yaratma, Halik ismi. Hemen ismi verdik Allah'a. Yani kabul ettik. ispat ettik Allah hakkında. Halk sıfatını da ispat ettik. Sonucu ne? Birilerinin olması. Evet, birilerinin olmasını da ne yaptık? İspat ettik. Mesela ben yaratıldım. Bak, Allah'ın Halik isminin altında bulunan halk sıfatının tesiri. Benim. kalem Tamam. Böyle. O zaman diyoruz ki müteaddî ile lazım arasındaki fark, müteaddînin mef'ule ihtiyacı var. Mesela yaratma, dirilme, diriltme, verme, öldürme gibi. Bütün bu fiiller mahlukata geçer. Mahluk üzerinde ne? Eseri bulunur. Tamam. Mesela yaratmanın gereği mahlukun yani yaratılanın bulunmasıdır. Aynı şekilde rızık ve öldürmek de böyledir. Allah Subhanahu ve teala'nın ismi var. Rızık veren. Rezzak. Bu sıfat var mı? Var. Nedir o? Rızık. Rezzak ismini ispat ettik. Rızık sıfatını da ispat ettik. Gereği birilerinin yemek yemesi lazım. Birilerinin giyinmesi lazım. Bu da bir rızık. Değil mi? Birilerinin nefes alması lazım. Bu da bir rızık. Hepsi rızık. He? Var mı bu? Var. Gereği olmuş mu? Hükmü ortaya gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Evet. Lazım ise nedir? Mefule geçmez. Lazım ise nedir? Mefule geçmez. Lazıma mesela Türkçe'de örnek. Ahmet geldi. Tamam Ahmet geldi. Bitti. Ahmet geldi. Olay bitmiştir. Tamam. Ama Ahmet öldürdü dersen öldürülen olması lazım. Fiil o fiili yapan o, o kişi ve sonucunda öldürülen olması lazım. Rızık verdi. Rızık Rızık vermek ve rızık verilen olması lazım ki rızık verdi diyesin. Tamam. Bunların hepsini ne? Müteaddi. Lazım ise mef'ule geçmez. Ahmet geldi diyorsun. Bitti. Ama birisi dese ki yok ya burada gelmek de lazım. Çünkü birisi geldi ismidir onun mesela misali. Gelme fiili de var ve gelinen yerde ne? Onun gelmesinden etkilenmiş. Şimdi işgal zaten orada birazdan gelecek. Anladın mı? Lazım, lazım ise mef'ule geçmez. Yani başkasına, başka bir şeye geçmez. Buna mesela lazım, sabahtan beri müteaddiye anlattık. Bir de burada İbn-i e, lazımı anlatalım. İbn-i e, lazım kısmını okuyalım. Lazım sıfatı okuyalım. E, sonra biraz tarih düşeceğiz. Şimdi İbn-i Huseymin Rahimullah diyor ki, وَإِنْ ala wasfin وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدِّنْ Eğer bu isim, yani Allah Subhanahu ve teala'nın isimlerinden bir tanesi müteaddi olmayan bir sıfata delalet ederse, biz müteaddi olmama haline ne demiştik? Lazım. Lazım. İbn-i Husaymin burada isimlendirmedi. Bazı dili mehli isimlendiriyor bunu şerh ederken. Tamam Lazım diyoruz biz buna mesela. Ama İbn-i Huseymin müteaddi olmayan demiş. Aynı şey. Tamam diyor ki İbnü's-Seyyem ve in dellet ala vasfin gayr-i müteddîn yani müteddî olmayan bir Tadam delalet ederse tadammenet emrein iki şey içerir. Nedir bu? Ehaduha. Ahaduhuma. Bu iki şeyden bir tanesi subutu zâlike'l-ism li'llâhi azze ve O ismin Allah hakkında ne olması? Sabit olması. Değil mi? Aynı mesela müteddide olur. Allah hakkında sabittir. İkincisi, İkinci <Sessizlik> subut sıfatı ki taddemenehallahi a ve cel. Allahu ze ve cel hakkında o sıfatın ne yapması? Sabit olması bu kadar. Şimdi mütaaddi ile lazıma baktığımızda mütaaddi kaç şeydi? 3 şey. 1 ismin ispatı, sıfatın ispatı ve bu sıfatın gereğinin ispatı. Değil mi? Lazım olanlarda ise bu 3 taneden hangisi var? İlk ikisi var. 3.si yok. Yani isim var. Sıfat var. O sıfatı var ama hükmü diye bir şey yok. Buna hangisini örnek verebiliriz? İşte işgal burada. Şimdi gelecek. Diyor ki, misal özellikle İbnü diyor ki bunun misali şudur: El Hayy. Hay ve bu doğru bir misal. Zaten ben bundan başka net olarak doğru bir misal bilmiyorum işte, o yüzden işgal orada. Gelecek birazdan nedir o işgal? Misal özellikle bunun misali El Hayy. Hay ismi. Hay ismi nedir? Yatadan menu Hay ismi neyi kapsar? İsbatel Hay hay ismini hay ismen lillahi Azze ve cell, Hay ismini ne yapar Allah için ispatlarız 3 şey yaparız dedik ya ispatlarız, Hay Başka? onun sıfatı ne diyor bu isbat el Hayati hayatıda sıfat olarak ispatlarız Şimdi Allah haydır e, diri ismi vardır ve o dirilik sıfatı vardır bir mefule geçme diye bir şey yok Allah' kaldı bitti Ama Allah öldürür dediğin zaman Allah'ta mı kaldı yok Allah'ın öldürme sıfatı var? Öldürme ismi var, öldürme sıfatı var ve öldürülen var. Değil mi? Mütaaddidir çünkü. Ama hay müteaddi değil, lazım. Kendisinde kaldı. Diri ismi var ve dirilik sıfatı var, bitti. Tamam. Şimdi işgal nerede? Biz Allah Subhanahu ve teala'nın isimlerini ayırdık ya Mütaaddi sıfata delalet eden Ve müteaddi sıfata delalet etmeyenler şeklinde. İkiye ayrıldık ya. Neyi örnek verdik? Müteaddi sıfatlara, müteaddi isimlere. Mesela duyma, rızık verme, öldürme. Hepsi mesela. Ne? Müteaddi isimler. Peki birisi dese ki ya siz ikinci olarak bir de lazım ayırdınız. Ona örnek verin. Valla benim aklıma bir tane geliyor. Bir tane bulabildim. O da İbn-i zikrettiği el Diri. O yüzden diyoruz ki bu iki taksimat zaten. Yüzde yüz ne? Doğru. Ama işgal şurası lazımdan sadece bir tane bulabiliyoruz örnek bazıları diyor ki hayır istiva nuzul yani Allah'ın istiva'sı Allah istiva etti bak başkasına geçme geçmesi diye bir şey söz konusu değil diyorlar o zaman istiva da örnek olabilir bazıları diyor ki nuzul inme Allah indi Allah da kaldı bak birisine geçmedi diyorlar yani Allahu alem kendi nefsim için söylüyorum şu ana kadar böyle daha çok bahse ve araştırmaya ihtiyacım var bu konu hakkında istiva ve nuzul doğru bir örnek midir lazımsın İsimlere örnek verme açısından. Lazım sıfata delalet eden isimlere örnek verme açısından. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendi nefsim için daha çok bahse, araştırma ihtiyacım var. Şu an net bir şey söyleyemem. Allahu alim. Yani bilmiyorum. Nasıl olacak? Ee, o yüzden zaten bazı alimler demiştir ki lazım lazım isme yani e, lazım sıfata delalet eden bir isim vardır o da haydır. Başka yoktur demişler. Bazıları demiş ki hayır var. İstiva da lazımdır şeydir. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Önemli olan bizim müellifin burada vermek istediğini yakalamak. Ney? Kabı olarak anlatmaya çalış bakayım. Lazım ve mütaaddi olarak. Lazım senede ne delalet eder? Mütaaddi senede ne delalet eder? <gülüyor> önce mütaaddi ne demek? Başka bir şeye temas etmesi, yani... Temas etmesi demek? Teessir etmesi ha. demek. Lazım. Ee, lazım da talih yaptığının kendinde kalması, yani başka Hı. bir şeye temas etmesi demek, yani teessir etmesi demek. Örnek mesela, <gülüyor> müteadiye örnek. Mesela diyelim ki, e, Deniz yılan öldürdü. Yok yok, Allah'ın isimlerinden örnek. Burada ne yaparız biz? Basir'i yeri duyulup ne yaparız? Önce Ne ispatlarız? Isim olduğunu. Hı hı. Sonra? Daha sonra isim içeride yani Allah'ın isminin sıfatı olduğunu. Evet. Nedir o? Basar sıfatı. Evet. He. Sonra görülen birlerinin olduğu, birlerini gördü. O görmesi bazen yardıma gereği nedir? Yardıma mesela. Evet. Delalet etmesi gibi. Tamam. Lazımı dedi ki bir tane burada sağlam elimizde örnek var. Zaten sağlam bir örnek olmasa ikiye bölmesin. ikiye taksim etmen zaten müşkülat olur. Tamam. O yüzden diyoruz ki lazım ve müteaddi diye ayrılması yüzde yüz doğru. Tamam. Ama sadece lazıma çok bir örnek bulamıyoruz. Ya veya ben şu an adi zilmimle bulamıyorum. Tamam yoksa yani istivayı da istivanın veya nuzulun da müteaddi bir lazım mı, olup olmadığında kat'i bir şeyim yok benim kalbimeyle. Yani... Ee, Lazımdır diyenler hata etti demiyorum. Diyemem de zaten ehli değilim. Kalbim de hata etti diye meyletmiyor. etmiyor. Sadece tavakkuf ediyorum, ortada duruyorum. Tamam, buraya anlayalım o zaman. Güzel. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü kaydıyla. Bala Allahu alemiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin ve aleyhiussalatüssüb ejmeği.